Ağod b-Allah min al-Shaytan Rabbi al-‘Alamin. Wa salatu wa s-salamu a Rasulina muhammedin ve ala alihi wa sabbihijammi. Bismillahi al-Rahman al fakat nassarahu إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سَلَامٌ ve rahmetullahi ve وَبَرَكَاتُهُ Sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim. Ve 1427'nin yepyeni bir dönemimizin nur topu gibi tabiri caiz ise hiç içinde günah işlememiş bir senemiz, ibadet terk edilmemiş ve beraber yaşadığımız varlıklara, mahlukata zulüm, kötülük yapılmamış mis gibi tertemiz yepyeni bir senenin ilk sohbetini birlikte yapıyoruz. Allahu Teala Hazretleri tertemiz yepyeni bir senenin Yepyeni bir dönemimizin ölümüze dirimize faydalı kılsın. Geçmiş günahlarımızın tamamını yüce rahmetiyle ki en sevdiği iş affetmektir biliyorsunuz. Affı mağfiret setri inayet eylesin. Yeni dönemimizde daha da Allahu Teala yakınlık gayretinde onun sevdiği beğendiği çalışmalarda atak gayretli. Ee, tabii beraber yaşadığımız mahlukatada da son derece faydalı, en azından yani bilinçli, şuurlu, beddua almayan ve e, gerçekten aleyhine konuşanların son derece azaldığı güzel bir dönem olarak geçirmek nasip etsin allah Teala Hazretlerimiz. Allah'a ve ahiret gününe inanan mümin, müminat kesimine öncelikli olarak imdadını nusret eylesin, yardım eylesin, rahmetiyle muamelesin. muamele Tabi hep beraber dünyada yaşıyoruz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz ahbar içerisinde Müslümanların özellikle kulaklarımıza gözlerimize hitap eden dertleri vardır. Göremediğimiz ve takip edemediğimiz, belki ulaşamadığımız veyahut da ilgisizliğimizden dolayı yeterince malumat sahip olamadığımız birçok dertleri, problemler vardır. Allahu Teala Hazretleri hepsine imdat noktasında yardım eylesin kıymetli kardeşim. Harplerin, darplerin, zelzelelerin, maddi manevi büyük kriz ve bunalımların içerisinde kıvranan mümin müminatı dünyanın ahiretin en güzel neticesine eee ulaştırsın, eriştesin. Hani Kur'an-ı Kerim'den alınma sık sık, mükerreren daha doğrusu yaptığımız dualar listesinde olduğu gibi Rabbena <gülüyor> atina fit dünya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina Allah'ım, önce yaşadığımız şu dünyada, yaşadığımız müddetçe her konuda bize iyilik ve güzellik e, ikram ile ama öldükten sonra ölüm dahil olmak üzere ahiretin her aşamasında da son nefes olsun mezarımız mahşerimiz o sıratımız cennet cehennem çatalındaki ayrıştığımız o noktamız hassas bir dönüm dönemeç noktası olan o aşamalarda da bize en güzel neticeleri lütfeyle ve cehennemin azabından da ateşinden de bizi koru diye sevgili Allahımızın öğrettiği dualardan da yola çıkarak mevla. Önce şu anda bedenen ve ruhen içinde hayat sürdüğümüz dünyada her kalemin en güzelini ikram etsin ki ulemadan öğrendiğimiz kadarıyla sevgili peygamberimizin bu ayet-i kerim hakkındaki yaptığı bir yorumda açıklamada. Dünyada sene ortalama olarak güzel bir eş yani kendisiyle mutlu olacağınız hanım veya da koca din dünyada yanışmasında gayet uyum içinde olacağınız eşiniz ki cennetten bir kesittir böyle bir yaşam. Allah bu yaşamı ikram etsin olmayanlara nasip etsin henüz bunu yakalayamayanlara da ikram etsin diye dua ederiz sevgili kardeşlerim. İkincisi içinde rahat edebileceğiniz misafir de ağırlayabileceğiniz geniş bir ev. Ee, tabii ki helal rızık ve geniş ev dünyadan sayılmıyor hemen hemen. Bir de tabii ki arkadaşlar amali salihah dediğimiz cennete madden insanı götürecek olan esbab listesinde çok önemli bir yere olan amari salihah, Allahu Teala Hazretleri adına yapılmış güzel çalışmalar, başta sırf ona yapılan özel ibadetler ve bir de Allah'tan sevap, rıza ve yakınlık beklentisiyle yapılan diğer e, maddi manevi yatırımlar amali salihah. Demek ki dünyada Allahu Teala Hazretlerinden ortalama talep ettiğimiz burada olmanın doğal sonucu olaraktan yani mecbur ve mahkum olduğumuz konular. Kendisiyle mutlu olabileceğimiz ve mutlu edebileceğimiz iyi bir eş ki bugün bir düğüne katıldım öğle namazını müteakiben eee iki tane orta düzey fakirlikle işte fakirlik üstü bir dönemin çocuklarını dünya evine nasip oldu girmelerinin son dakikasında bulunmuş olduk. Onların düğün sohbetine iştirak ettim. Allah-u Teala onlardan Mesut Bahtiyaris'in Sizlere de evinizde bekleyen e, hanım ve erkek e, evlilik adayları, evlenme adaylarına da Mevla Hazreti Osmanlar Hazreti Alileri hedefleyen iyi damatlar düşürsün ama Hazreti Fatıma Zehra annecimiz gibi de gelin hanım ve hanımefendi olmak isteyen güzel e, hanımlara düşürsün diyelim. Güzelliler uyum için İçerisinde olduğunuz eşiniz, efendim, helal rızkınız ve bunun helal rızıkla ulaşılan geniş ve rahat evler ki misafirlere özellikle ki unutulan herkesin otellere motellere koşturduğu kimseye yük olmama veyahut da yük etmeme gibi düşünceler yüzünden önemli bir İslam'ın önemli bir parçasının ihmal edildiği, ihlal edildiği, askı alındığı bir ortam. Ee, şartlar da bunun tabii ki aleyhinde olduğu için kısmen ihmal edilen bir konu. Allah geniş evler lütf eylesin. Kerem eylesin, ihsan ve ikram eylesin. Bir de tabii ki amali salihâ. Cennete götüren en büyük esbab listesinde Allahu Teala'nın beğendiği, razı olduğu güzel çalışmalar ve en amele salihan terdahu kaydını da hemen Oraya düşersek sureyi Nemil'den alma Hz. Süleyman peygamberin en köklü hepimize irşad edici mesaj ağırlıklı bir duası Allah'ım senin hoşlanacağın çok güzel bir çalışmayı bana irşad et ilham et öğret ve muvaffak et dediği gibi. Evet ahiretteki hasenelerde Müslüman ölmek son nefes çok önemli bir konudur biliyorsun. Nice insanlar peygamberlerle yaşamış nice insanlar bile son nefesinde sıkıntı çekmişler. Kimileri imanlarını son anda kaybetmiş ve gerçekten ebedi cehenneme hak edecek kötü bir akıbetle Allah'a göçmüşlerdir ki sevgili peygamberimiz Allah'ım bütün işlerde sonumuzu hayır eyle diyerekten çok camiyatlı toplayıcı bir duası vardır. Ki özellikle bizim Hüsnü Hatim'imiz için dua etmemiz lazımdır. Çünkü İman arkadaşlar allah Teala'nın elinde bir basit bir örnekle söylersek elektrik düğmesi gibidir. Çöktüğü zaman ışıl ışılı pul pul yüreğinizde iman yanar ama bir daha çöktüğü zaman da kıp kıpkızıl bir dünyaya düşersiniz Allah göstermesin. Nice e, insanlar peygamberlerle kol kola yaşadıkları halde bırakın iyi bir Allah dostuyla, alimle veyahut da efendim güzel, ve salih zatlarla, iyi insanlarla yaşamanın bir şans olduğunu düşünüyorum ama peygamberle yaşamak çok daha büyük yani erişilmeyecek bir nimet ve şanstır. Öyleleriyle yaşadıkları halde sonunda e, üzüntülü bir gidişle dünyadan göçenler, gidenler olmuştu. Hatta sahîh Müslimin yani ilk e, hadisleri arasında kader ve iman gibi konuların işlendiği bölümlerde adamın birisi muharebede çok gayretli harbetmiş herkes imlenmiş ama peygamber efendimiz Allah'tan aldığı bilgiye dayanarak Cebrail'e destekli çalıştığı için bizim ulaşamadığımız erişemediğimiz haberlere ulaşır erişir biliyorsunuz onu Allah sık sık bilgilendirir bu adamın akıbetinden kork dediği kimse gerçekten savaşta Allah için peygamberimizin başkomutan olduğu sloganlar güzel komutan güzel sloganlar güzel ekip son derece dünyadayken cennetlik, tertemiz mis gibi insanlar, sorunsuz bir manzaranın içindeyken insanlar tabii ki adamcağız sızlanmış, ağır yaraya dayanamadığı için kargısını e, kuma saplayarak sivri kısmını karnına batırarak değişik bir Japon modeliyle eski klasik Arap modeli hareketi yapmış, intihar etmiştir. Son nefes çırpınışında olay duyan sahabeneden birisi nedenini sormuş. Adamcağız Medine'nin hurmalıklarını koruma adına, heyecana kapılarak Müslümanlarla birlikte bu savaşa geldiğini söylemiş ve gerçekten bozuk bir akıbetle Mevla'ya gitmiştir. Hz. Musa Peygamberimizin salat ve selam olsun başta bizim peygamberimize ve bütün peygamber arkadaşlarına ve kardeşlerine Kendisi Hz. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam Müslümanların Beni İsrail diye bildiğimiz o problemli milletin maalesef içinden güzel, en güzel peygamberler olarak onlara her türlü hizmeti verdikleri halde Firavun'un biliyorsunuz Allahu Teala'nın anlattığı, önümüze koyduğu ve bizimle hep beraber takip ettiğimiz o programa göre Firavunun şerrinden Allahu Teala Hazretleri koskocaman denizleri on iki ayrı e, tarike yola açmasına rağmen ayakları hiç e, ıslanmadan rutubesi geçmelerine geçtikten sonra çölde e, özel olarak yakıcı kavurucu tih sahrasında özel e, gölgeler altında bulutla gölgelendikleri serin bir ortamda seyahat ettikleri acıktıklarında cennetten elmen ve selva ayetiyle de bildiğimiz pıldır cenneti kudret-i tercüme edilen iki güzel gıda ile Allah tarafından çok özel beslendikleri halde e, susadık yandık kavrulduk dediklerinde e, asasını çöle vurduğu zaman bir nevi sondaj gibi çalışan sondaj aleti gibi çalışan o asa 12 ayrı e, kısıpta ve efendim kabileye ayrı pınarlar akıtmasına ve çok güzel bir ortam geçirmelerine rağmen işlem bittikten sonra uğradıkları bir köyde Allah'a Haşa temsilen bir tanrı temsilcisi gibi bir şekilde bir heygere bir figüre insanların taptıklarını görmüşler Kur'an ifadesiyle konuşursak ya küfuna ala asnamin lehim kendileri için diktikleri böylesi bir puta ibadete devam ediyorlar Bu manzarada bu kadar Allahu Teala ile İmanlar artık gaybilikten yani ötelere ötelere inanmaktan çıkmış, berilere gelmiş iman. Artık elle tutulur, gözle görür bir inanca, şuhudi bir imana sahip olmuşlar. Bu kadar büyük nimetten sonra ne yapsalar beğenirsiniz? Allahu Teala'nın anlattığına göre ne yapsalar beğenirsiniz? Ya Musa allene ilahan kemalem aliye Affedersin herzesini yemişler ya Musa tamam biz sana inanıyoruz seni gönderen Allah'a da inanıyoruz yaptıklarını gördük bunda sorun yok ama böyle bir hayali Allah'a değil de haşa hayali bir ilaha değil de böyle bir görselliği olan e, müşahede edebileceğimiz Allah'a temsilen sen de bize şunlar gibi bir ilah dikemez misin demişler haşa Allah adına bir heykel veya bir put dikmelerini teklif edecek kadar yani Hz. Musa'yı çıldırtmışlardır. Yani çıldırtma sözcüğünü geri çekiyorum çok bunalama sokmuşlardır çok sıkıntıya sokmuşlardır hatta bu bunalımlar o kadar değişik kalemlerde anlatılıyor ki en sonunda Musa peygamber Allahu Teala hazretlerine söyleyeceğini söylemiş. Ya Rabbi bu milletle artık aramı aç yani peygamber olarak ben canım feda olsun sana davana kardeşim Harun da ikimiz her şeyimize sana fedayız. İnnillâ emluke illâ nefsi ve ahi ayetini hatırlarsak sure-i Arap'tan. Allah'ım kardeşim Musa ile ben ölümüne hazırız. Varız. Ama bu millet hakkında artık lütfen bize bir şey söyleme. Bunlarla aramız aç, bunların canına oku gibi. Allahu Teala böyle bir dua etmek zorunda kalmıştır. Bakın ne kadar büyük şans değil mi? Hazreti Musa peygamberle birlikte olmak ama akıbet yine berbat olabiliyor. Ahiretteki hasenelerden birisi de son nefes olayıdır. Son nefesimizin Müslüman bitmesi bizi kurtarıcı. Bizi inşallah cennet ve cemaullaha bağlayıcı çok önemli bir bağdır. Dolayısıyla son nefeste Allah diyerek ölen la ilahe illallahı bir daha tekrar ederek haykırarak ölen kimse bir iznilla cennete gireceğine dair peygamberimizin o konuda açıklamaları vardır aleyhissalatü vesselam. Allah akıbetimizi hayreylesin eylesin diyoruz. Akıbet deyince gündeme peygamberle birlikte yaşam deyince ister ister istemez Kur'an'ı kendindeki çağrıştıran konuyu önümüze getiren başka ayetleri de hatırlıyoruz. Bunları ibret olarak söylenen ibret olarak değerlendirmemiz gereken konular. İnsan tabii ki dindar bir kocaya sahip olur veya tanıma sahip olur. İyi kalite bir evlada veya ataya sahip olur. Sosyal çevresinden de Allah ile iletişimi düzgün, imanlı, ameli salihli, gayretli nice insanlarla e, birlikte olur. Ama bunların tartışılmaz en üstünü Allahu Teala Hazretleri direkt irtibat olan peygamberlerdir ki onlardan ikisini şöyle bir hızlıca hatırlayalım. Bismillah ve daraballahu meselen lillezine <Sessizlik> ame lille dine kefarum ra'atan nuhin ve mraatel lut sure-i tahrim yani tebarik eden bir önceki yaprağa şöyle bir bakarsak sevgili Allah'ımız özellikle beni dinleyenler içerisinde kocasından yangını olanlar veya da hanımından yangın olanlar bu konuya biraz daha sıcak baksınlar biraz daha Allah'ın kendisinden teselli olsunlar Biliyorsun Allah'tan daha iyi teselli eden olamaz. Yani dünyanın en iyi konuşmacısı, en iyi psikolo, psikiyatristi kim olursa olsun size ancak bir kul çapında e, moralinizi düzelteceğine inandı, güzel konuşmalar, örnekler ve güzel terapiler uygular ama insanı sakinleştirecek olan Allah'tır. O kadar azgın e, uzak doğu depremiyle ortalığı e, kan gölüne çeviren o güç Arkadaşlar aynı zamanda o okyanusu çarşaf gibi hiç böyle kımıldamayan sakin manzaraya kavuşturan güçtür. Yani titanikleri parçalayıp binlerce insanı okyanuslarda kaybeden güç aynı okyanusu gerçekten böyle durgun yani hmm, ne bileyim işte çarşaf gibi tabir ediliyor denizin durgun manzarasına hiç kımıldamayan hiç hareket etmeyen hale getiren güçtür yürekteki büyük fırtınalar. Büyük tsunami'ler, büyük patlamalar ancak Allah'ın sakinleştirmesiyle sakinleşir. Biz buna Kur'an diliyle Allah'ın öğrettiği usul ve uslipte sekinet diyoruz. Sükunet vücudun rahatlığı, sakinliği dinlenmesi demek. Sekinet ise çok daha boyutlu yüreğin rahatlaması, yüreğin oh demesi, yüreğin elhamdülillah demesi kendine gelmesidir. Dolayısıyla yani bu örnekleri dilerseniz benzer imtihanları yaşayanlar olarak Allahu Teala hazretlerinin bu konudaki yani sizin hakkınızda aldığı ve uyguladığı bu kararlarda size ait hikmetlerin biraz daha yanında olursunuz ve yakalarsınız ve rahatlarsınız. Gerçekten bunda da var bir hikmet, bunda da var bir bizim için hayır dersiniz. şerde kötü pozisyonlarda bile kendinize rahatlayacak ve işinizi aksatmayacak, görevinizi aksatmayacak bir canlılık, bir hayatiyet bulursunuz bir iznillah. Hatta ben bu ayet-i kerimenin bir yani çevrem itibariyle çok büyük bir faydasını gördüm. Büyükşehir Belediyesi'nin altında minik bir camim vardı Hoşkadem diye. O camide imamlığım sırasında ilk defa şehirli oluyorum tabii ki Şile'den. Sarıyer'in Rumeli Feneri köyündeki imamlığım bitmiş. Artık şehir çocuğu olmuşum. Ben de metropole geliyorum çadırdan artık büyük gökdelenler olduğu yere. İlk defa orada zemin çalışması yapıyoruz insanlara Allah'a kazanmak için gerçekten cemaat bulamamıştım o camide eğer beni dinleyen bir imam varsa oradaki imamlığım sırasında elhamdülillah yani hiç cemaatim yoktu müezzinim de bazen gelemez tombul olduğu için minareye çıkıp okuyamazdı sığmazdı o kadar Böyle bir gelişmiş e, müezzinim vardı. Başkalarına rica ederdi. Hoparlörümüzde olmadığı için bayağı sıkıntı çekerdik. Yatılı cemaat edindim işin kolayını buldum. İşte Kerkük göçmeni, Filistin'den gelmiş iş, e, okullara öğrenci olmuş veya da e, işsiz kalmış. Anadolu'dan gelip Aksaray'a merkezliğinden ulaşmış, ortalarda kalmış insanları alırdım. E, caminin üst katta bir odacığım vardı Orada yatırırdım yatılı cemaat edindim Ne yapayım cemaat bulamayınca e, Yatılı motel türü bir cami olmuş Çok bereketli bir zeminin olduğu Bir cami işte o bölgede Bir arkadaşım Eşiyle çok huzursuz Çok mutsuz kendisi Askerden önce Allah'ın hidayet verdiği Ama cahilliği döneminde evlendiği için Dindar bir hanım tercih edemeyip Gönlüne göre Güzelliğine vurulup evlendiği bir hanım. Kendisi tövbekar olmuş. Allah'a toparlamış. Eşi hem ibadetten uzak hem de istediği gibi örtülmeyen ki kıskanç erkekler, Müslüman kıskanç erkeklere kastediyorum. Hanımının örtülmemesi ne kadar büyük bir sorundur. Yani Kendinizin ilgilendiği noktaların başkaları tarafından izlenmesi, gözlenmesi ve karşı cinsin o bölgelerle, değişik niyetlerle e, bağlantı kurması ne kadar zor bir iştir. Siz de bunu takdir eder, tahmin edersiniz. Yani adamcaz artık çılgına dönmüş, hanımına yapmadığı kalmamış. En son hatta bir sabah kahvaltısında Japon'a bir kol, Japon'a bir giyim olduğu için açık kola çatal bile batırmış. Böyle bir agresif bir arkadaş en sonunda tabii ki teselli olarak bana da aynı dertler açınca Allah hemen önüme bu teselli ayetlerini getirdi. Kendisine Allahu Teala Hazretlerinin iman ettiği, kendisini adına namaz kıldığı, oruç tuttuğun, peygambere uyma gayretinde olduğu bir Müslüman olarak o kardeşimize aynı Rabbimizin aynı kaynaklarından bu örnekleri vererek onu daha dikkatli olmaya, daha sabırlı olmaya davet ettim ve başarılı oldu şükürler olsun. Dedim ki bakın Hz. Nuh ve Lut peygamberin diğer peygamberler için bir şey söyleyemem. Çünkü onların aile hayatları da iyiydi, evlatları da iyiydi, kocaları, hanımları güzel olan örnekler olduğu gibi bu tür örnekleri de Allah önümüze koyuyor. Allah'ın cilvesi işte bunlar. Hz. Nuh ve Lut peygamber aleyhime selam efendilerimizin çok salih, çok mübarek iki zatın Allahu Teala'nın en... E, Değer verdiği mübarek zevattan ikisinin hanımı çok berbat çıktılar. Kocalarına hainlik ettiler. Hainlik türünü söylemiyorum. Çünkü burada Allah'u da hiyanetlerinin ölçülerini anlatmıyor. Ancak e, istifsaren söylüyorum iyi anlaşılsın diye. Hazreti Lut peygamberin hanımı affedersiniz. Lut peygamberin misafirleriyle ilgili kararlar. E, Karşı tarafı sık sık bilgilendirir. Onun aleyhine bir çalışma yaparmış. Hazreti Nuh aleyhisselamın hanımı da ben bu adamla yıllardır yaşıyorum bunu benden iyi tanıyamazsınız. Yani bu adamda ne iş var ki yani bunda bir şey olsa ben inanırdım bu delinin tekidir affedersiniz. Yani aklı basmaz etmez e buna ne diye geliyor ne diye efendim bunu dinliyor inanıyor dediğini yapıyorsunuz gibi kendi peygamber kocasını başkasına karalayan tipler. Böyle kocasından sık sık şikayetçi olan, eften püften nedenlerle kocasını piyasaya kesen ağzı ayarsız, gönlü ayarsız e, geçimsiz kadınlar da vardı. Tam aksine hanımını oraya buraya kesen evin sırlarını ki o duvarların, kapalı kapıların, çekili kapalı perdelerin içinde olan biten şeyi kendi aralarında çözmelere gereken veyahut da iyi niyetli samimi hakemlerle halletmeleri gereken işleri oraya buraya yayıp evin sırrını dışarı taşıyan yani Allah'ın sevmediği, beğenmediği çirkin tipler vardır hemen hemen. Yani... Her, her ailede bu tür e, sorunlar olur. allah Teala güzel ahlaklı koca, güzel ahlaklı hanım etsin. Geçimli, idareli, müsamahakar yani her şeyi böyle problem yapmayan e, idareci bir yapı lütfesin cümlemize amin. Bu arkadaş bunu öğrenince madem koskocaman peygamberin hanımı da bozuk çıktı sorunlu çıktı o zaman biz ne peygamberiz ne evliyayız ne ulemayız sıradan böyle avamın astan bir Müslümanız o zaman sabredelim hocam dedi gerçekten yani o, ayar tutmayacağını tahmin ettim bir cemaatim olmasına bir cami cemaatim olmasına rağmen. Elhamdülillah verilen taktikleri dinledi. Hanımı şimdi onu solladı. O günler geride kaldı. Kendisinden daha kalite güzel bir hanımefendi oldu. Gönüllü şey, içinden gelen inancının gereği olarak örtündü. ibadetinde gece namazına bile kalkarmış başarılı. Ve İslamiyet'te istikrarlı bir hanım tipi oldu. Bu ayet-i kerimede bir nevi teselli ayettir. Ki Hüsnü Hatim'e ahirette güzel sondan dolayı hatırladım ve hatırlattım bir ayet-i kerime. Düşünebiliyor musunuz Hazreti Nuh peygamber e, Allahu Teala'nın elçisi ve cennet davetçisi tabiri caiz ise onun eşine yani hanımına e, cennet servisi yatak odalarına kadar girdin Hz. Lut da öyle başkaları o peygamberi görüp alt olurken heyecanlanırken onunla konuşmanın şerefine nail olmak onları mutlu ederken onu görmenin zevki ve feyze alt üst derken ki biz çok sevdiğimiz alemleri Allah dostlarını gördüğümüz zaman ne kadar heyecanlanıyoruz veyahut da çok sevdiğimiz ayrılmak istemediğimiz birisini bir kere gördüğümüz zaman bayağı İçimiz ürperiyor heyecanlanıyoruz ki onlar peygamberlerle yani neredeyse 24 saat geçiriyorlar çok azın müstesna bu kadar şansları bu kadar imkanları bu kadar ayaklarına kadar ulaşan nimet olduğu halde nankörlük oldu mu oluyor işte o mübarek peygamberler kavga gürültü itişme dalaşma onların huzursu etme gibi çok agresif bir yapıyla o mübareklerin dünyalarını zinan etmişlerdir ki Cennet artık başkalarının yani duyduğu nasihattan daha öteye, onlar için kapılarına kadar gelmekten daha öteye, yani oturma odalarına, yatak odalarına kadar cennetin servisi, cennetin efendim köprüsü kurulduğu halde nankörlük etmişler, dinlememişlerdir. Dolayısıyla sevgili dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Akıbet çok önemlidir peygamberle yaşasanız da çok büyük bir Allah dostu yaşasanız da ulema sülaha ile yaşasanız da çok güzel evlatlarınız anne babanız, kocalarınız hanımlarınız olsa da Allahu Teala hazretlerinden akıbetinizin sonunuzun hayırlı bitmesini e, mümkün mertebe bu konuya hassasiyetle durarak istemeniz lazımdır istememiz lazımdır değerli kardeşlerim. Rahmetlik olmuş gerçekten son derece kalite bir ağabeyim vardı benim. Yani kendisinden yararlandım. hem ünvan normal akademik kariyeri olan ünlü bir profesör. Ama İslamiyet bakımından çok da bilgilendirilmiş, güzel insanlarla birlikte olmuş, kalite bir insan. Bir hikaye anlatmıştı bana. Adam besi bir tekkeye gitmiş, derviş olmuş, Allah'ı zikretmeye başlamış. Fakat çok hızlı bir dalışta dalmış. Çevresine göre şaşırmışlar. Adamcağızın bu güzel dalışını ki peygamberimizin hani cephedeki o savaşta son derece kahramanlıklar, yararlıklar gösterip de sonunda intihar eden o sıkıntılı adam gibi. Ondan dikkatini çekmiş. Bu kadar hızlı dalış yapan mürit hakkında Şeyh Efendi'ye güzel laflar etmişler. Ama Şeyh Efendi tabii insan sarrafı. İnsan eğitimcisi yani bir mürebbiyi ondan sonra bir öğretmene e, tanıdığınız bu şansı ne bileyim bir Allah dostuna ayetlerden hadislerden haberi olan yüreği açılmış e, gerçekten iç dünyası. Pırıl pırıl ışıl ışıl pılı Allah'tan başka hiçbir varlıkla ilgilenmeyen yüreği Allah'a iyice adapte olmuş iyi bir zat hakkında bu konuda daha büyük haklar tanımamız gerekir. Herhalde bir öğretmenen, bir mürebbiden bir psikologdan bir psikiyatristten daha çok sevmemiz lazım Allah dostlarını diye düşünüyorum. Yani yarı ayık bir doktora canınızı teslim ediyor neşterine eyvallah çekiyorsunuz. Allah ile inanç sorunu olan, yaşamında İslam'a hiç hayat hakkı tanımayan, insan haklarına ve özgürlüklerine karşı son derece bağnaz tipler olup kendi okulunda böyle tipleri görmek bile istemeyen insanlara sağlık sorunuz olduğu zaman gözünüzü kırpmadan narkozunu yiyip neşlerine yatıp hiç çırpınmadan tedavisine Razı oluyorsunuz neden Allahu Teala Hazretlerini görüyormuşçasına bir imana sahip, e, sağlıklı kaynaklardan ayetlerden hadislerden ve ehli sünnet iş beslenen bir Allah dostuna teslim olmada neden tıkanıyorsunuz ki? Neden böyle bir alim neden böyle bir Allah dostuna e, zayıf davranırsınız ki? Gelmiş adamcağız çok hızlı bir e, operasyon çok e, derin çalışmalar şeyh efendi demiş ki o şahs hakkında biz dervişin İlk hızına değil son hızına bakarız beyav demiş. Göçmen bir zatmış bu mübarek evliya da. Biz dervişin ilk hızına değil son hızına bakarız beyav demiş. Hani Avrupa ile Asya'yı birleştirme anlamında bir Avrasya koşusu var diye mevcut başbakanın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde başlattı. Hala süren Avrupa ile Asya'yı birleştiren Avrasya koşusu diyebildiğimiz koşuda binlerce insanlar yarışa giriyorlar start verli artık insanlar koşmaya başlıyorlar. Televizyonda izlemişseniz artık böyle dökülen dökülene en son genelde tabii ki o ünlü dolarlardan oluşan birinciliği Kenyalı sürekli böyle yalın ayak yapıldak gezen, hedeflene araşa değil kendi e, tekerlekleri olan ayaklara ulaşan, e, koşmada deneyimli gariban atletlerin aldığı e, efendim bayrak yarışına birinci geldi o olaylarda. Birçok insan dökülüyor. Yani çok hızlı koşuyorlar, yoruluyorlar, yüz metrede dökülüyorlar, bin metrede dökülüyorlar ama gerçekten bu işe ehil olan insanlar son ipi gösteyenli ile ilk ipi göğüsleyen olup güzel bir son yaşıyorlar çok iyi olduğunu, çok merhametliçe mert böyle ne bileyim kendi kendine büyük puanlar verdiğiniz an yaşarsınız. Mübarek işte zamanlarda şey işte Kabe'deki mübarek e, mekanlarda, eee da, Mina, Müzdelife'lerde, Resulullah'ın o yeşil kubbesinin önünde çok değişik duygularla böyle heyecanlanırsınız. Bir yerlere çıktığınızı, indiğinizi düşünürsünüz. Kendi kendine çok büyük puanlamalar da yaparsınız. Olur kandillerde olur, Ramazan'larda olur. Mühim olan oralardaki e, geçici kabartı değil, geçici serleşme İzlediğiniz için sebisi rejimi düzenli istikamet üzere Allah'ın çizdiği çizgiden kendisine doğru ilerleyen istikrarlı bir yapıda adam olmamız önemli olandır değerli kardeşlerim. Tatil köyüne gidip çılgınlarca eğlenenler gibi mübarek hac aşamaları olan o programda o manevi ortamda bulunan insanlar da manevi ortamın çok güzel tesine kalıp çok güzel böyle kendilerinin de beğendi, başkalarının da illendi, yıkıp da etti güzel ibadet yapıyorlar ama mühim olan oradan aldığınız hızınızı, kazancınızı devam ettiren, en azından orta düzeyde sürdüren bir istikrardır değerli kardeşlerim sevgili Allah'ımız zaten bu tür e, ani çıkışları, sırıkla atlayışların değil de merdivenden ilerleyişleri onaylıyor biliyorsunuz. İnneledine kālurabbunāllāh tüm mesteqamu tetenezelo aleyhimul melaikye ayetlerinde olduğu gibi Rabbim Allah dedikten sonra bizim Rabbimiz Allah'tır. Eh Rabbimiz Allah bize ne diyorsa onu yaparız ve o çizgiden düzgün, farzıyla, vacible, sünnetiyle, edebiyle, ahlakıyla işi sürdürürüz. Helallara, haramlara dikkat. Din-i mübin İslamiyet'in başka fertlere de açılması, yayılması noktasında gayretimiz neyse onu yaparız, mücadelemizi veririz gibi bu istikrarlı yapıyı her gün, her gece karada, havada, denizde, efendim ülkede veya ülke dışında bu güzel yapıyı, dokuyu koruyan, kollayan ve öyle devam eden bir yapıyı Allah beğeniyor ve seviyor ki Peygamberimiz de bu yapıyı imzalayan bir ifade de Dünyanın neresinde ne şart altında olursan ol Müslüman olduğunu unutma takva üzre ol Allah'ın emirlerine yasaklarına gözetimine denetimine dikkat eden aman yapını koru yani dindar ortamda çok dindar dinliyor ortamda aynı onlardanmış gibi bir hava içerisinde değil her yerde la ilahe illallah muhammedun resulullah çizgisinde ol ittakillaha Allah'tan kork takva üzere ol Allahu Teala hazretlerini görüyormuşçasına yapını koru hay suma nerede olursan ol Allahu Teala Hazretleri her yerde seninle beraber ve hu meakum eyne eh, olur nefsine uyar ortama uyar bir yanlış yaparsan ve etme'is seyyiyete'l hasenete temuha Diyor sevgili peygamberimiz aman bir kötülük yaptığında bir günaha düşüne bir görevi ihmal ettiğinde hemen toparlan daha karlı bir yatırıma yönel ve o günahın affedileceği o ihmalin e, temizleneceği Allah tarafından kara geçeceğin bir çalışmaya evet de diyor sevgili peygamberimiz de insanlara güzel davran gibi. Okuduğum ayet-i kerime hicret ve hicretle alakalı bir ayet-i kerime. Teala Hazretleri hicrette Allah adına yola çıkan ile beraber olduğunu söylüyor bu ayette. Siz eğer güzel bir çalışmadaysanız, ibadetteyseniz, ibadetin açılımına hicretteyseniz, Allah adına bir cihattaysanız, Allah adına bir gayretteyseniz kesinlikle Allahu Teala sizinle beraberdir. Buna emin olunuz. Bu haftaki sohbetimi şöyle bağlamak istiyorum. Bugünlerde hava trafiği çok yoğun. Hava trafiği çok yoğun. Gökten inenler içerisinde haç ibadetinden inen tertemiz gökten inen melekler gibi tertemiz insanlar da var. Benim tavsiyem sevgili peygamberimiz haccı Hacıyı karşılayan ikimize aynen hacının e, kazandığı gibi kazanır, günahlar öylece dökülür diyor. Biz kendi insanımıza, kendi e, insanımızın güzel çalışmalarına en azından destek verelim, onlara ilgi duyalım. Yani ibadet yapmak ayrı şey, avitlere önem vermek, ibadete önem vermek ayrı şeydir. Lütfen birbirimize bu konuda destek veren hacıları istikbal edin, ilgilenin, onlara yakınlık gösterin, çoluk çocuk bu karşılama törenlerinde yer alsınlar. Yani kimin, nereye, niçin gittin, nelerin peşinde olduğunu yavrularınıza bir defa görüntü olarak da arz edin, değerli dinleyelim. Allah-u Teala hasretlerim, haçı şerife giden kardeş haçlarını ülkelerinde de korusun ve geliştirsin ve içine girdiğimiz tertemiz, yepyeni bir senenin, yepyeni bir dönemimizin,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 ee, Tabi beraber yaşadığımız mahlukatada da son derece faydalı, en azından yani bilinçli, şuurlu, beddua almayan ve e, gerçekten aleyhine konuşanların son derece azaldığı güzel bir dönem olarak geçirmek nasip etsin. Teala Hazretlerimiz Allah'a ve ahiret gününe inanan mümin, müminat kesimine öncelikli olarak imdadı, nusret eylesin, yardım eylesin, rahmet ile muamele etsin. Tabi hep beraber dünyada yaşıyoruz e, bildiğimiz ve bilmediğimiz Ahbar içerisinde Müslümanların e, özellikle kulaklarımıza, gözlerimize hitap eden dertleri vardır. E, göremediğimiz e, ve takip edemediğimiz, belki ulaşamadığımız veyahut da ilgisizliğimizden dolayı yeterince malumat sahip olamadığımız birçok dertleri, problemleri vardır. Allahu Teala Hazretleri hepsine,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 ulaştasın, eriştesin. Hani Kur'an-ı Kerim'den alınma sık sık mükereren daha doğrusu yaptığımız dualar listesinde olduğu gibi Rabbena atina fi'd-dünya hasene Vefil fi'l-ahireti hasene ve, fil ve Allah'ım, önce yaşadığımız şu dünyada yaşadığımız müddetçe her konuda bize iyilik ve güzellik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 Önce şu anda bedenen ve ruhen içinde hayat sürdüğümüz dünyada Allahu Teala Hazretleri tepeden tırnağa bereketli kılsın. Allah hepinizden razı olsun. Size oradaki Müslümanların bol bol selamlarını getirdim. Sevgili Peygamberimizi arz ettim. Her kutsal mekanda duanın 12'yi hedeflediği kritik ortamlarda bol bol da dua ettim. Hem bu frekanstakilere hem de dinleyenlere diğer müminlerle birlikte özellikle... Özellikle dua ettiğimi bildirmek istiyorum bu en ilhamdülillah